De ki ne dersiniz Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir hala duymayacak mısınız?